ancak Davut. bu. Hadi davada yaparken gören bir şeyden bahsedeceğiz. Burada daha ziyade sabırdan bahsedecek. Sabrın nasıl bir şey olduğunu. Sabır esma insanlardan en son gelendir. sabırda hakikaten insan Sabır ne olduğunu bilir, sabretmesi bilirse sabırlı olmuyor. Oğlunca sabırdan ise sabır altından bir anahtar gibidir. Sabır altından bir anahtar gibidir. Acili işe şeytan karıştırdıktan bizde bir şey var, bir söz var bir sabır sabrden derlenmişler, emmişlerdir. Yani biraz sabırlı olma ama insanlar e, acılı diyor, acılı acele eden hiç bir çocuk olsun diyenlerdir. Tabii ki e, acele işen karşıler diye sözleriniz vardır e, işi başta şöyle en başta işe bir planlamamız lazım Ne yapacağız başımız bir gel diye nasıl kurtaracak planlamak lazım ona göre rastgele bir yerden başlarsa o iş olmaz artık fikir işidir. E, plan yapacaksın, yap, yapacaksın. Ne yapmak lazımsa artık, iş kurgu mu başka bir şey mi? neyse artık, bunlar hep bir plan derli, bir sırayla olur. Bunda da sabur. Yani sabur demesin. Bu işte hemen o bir de isteyip ister bizim lehimize dönsen. Bu da bir görüşmesidir. Seni hep sen hep haklı diyorsun insan kendine. Ee, hep haklı zanneder. Tabii ki kendi kendini bir ölçtüğün zaman, tarttığın zaman senin haksız tarafların da var. Ee, senin de o, o işte bir takım e, haksızlıkların var. Yapmama lazım gene şey yapışımdır. Ama insan bu hep kendi haklı görür. Kendisini haklı merkezden zanneder. E, bu yanlış bir şey. Şimdi burada basit bir şey ama e, sabrın insana ne büyük fayda sağladığına gösteren bir şey. Onun için buraya şimdi sabırdan başlıyorum. Sabır Esma Yüksel bize verilen Esma Yüksel doktor en sonuncusu duruş. En sonuncu. İşte e, insan sabır sal sabır sızdandığı için, buralarda sabır en, en en en sona koymuş. O, o, o da sabret. Her şeyi söylemiş. En sonunda sabır faydalarını vermiş sana. Hep şey derler, loymu da bilmiyorum. Allah'tan sabır isteme, sabır isterseniz sabredeceklerdir. Ne rahatsızından? Öyle mi dur gerçekten? Çünkü Allah'tan derler. Da, sabır derler. de? Sabır altın kilitdir. Kapıyı açan bir şeydir. E Tuttu yol inanacaksın, o yolda sabırla gideceksin. Yani acele iş olmaz bu ee, acele e, sabreden gelmiş bunlar gelmişler yani, bir şey sabre dair ader de vardır bunları e, ata sözlerimizi e, yabancı şeyler yabancı şeyler değildir çok iyi düşünülmüş şeylerdir. şeylerdir sizinir tekrar mısınız o sözü sabır için Allah'tan sabır isterseniz eğer, önce sabredecek derdi mi edilir, ondan sonra? Doğru, doğru. Istemek, Şimdi, sabret istemek... sabretmeyi bilmeyen bir insana sabret derse, ''Aa bana, böyle, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sabret bilmek lazım, Onu bilmek lazım, bunu bilmek ne olduğunu iyi anlamak lazım. <gülüyor> Hep e, Dikkat ederseniz, işte, herkes sabirden bahseder. Hani bu bu sabır kötülüklere razı olmanın aslında değil, kötülüklere çare bu düşünerek de bu. Biz zaman meselesi. Soy görüş görüşler lazım insanların görüşlerini bu yolda Ak, akil insan bugün akiler değil de akil insanların fikirli almak lazım akil, e, e, akıllı <gülüyor> akıl akıllı insan dedi. Akıl akıllı insan <gülüyor> eslememizi bilmeye esade sabur ol demek o, o adama affedin, küfretmek falan demek değil teveled yapmasını söylemek demektir. Allah okay. sabır. Doğru sabretmesi bilmeyin sana, sabret deme ona belirtmek gibi gelir ama sabrın değerini bilirse, yani sabır acizlik değildir. Yapacağın işi planlama değerlisidir, bekleyeceksin. Bir plan uzun zamanda hazır ama iyi hazırlanır. Çünkü derler ki, istiklal halindeki o son bir taarruz. Bir senede büyük bir titizlikle, sabırlılıkla hazırlandı. Yokluk, yuvarlık bir sürü bir sürü şey. atölyede gördüğünüz bu bu plan tatbiki, yüzde de e, tatbik edilirse tam zafer bizim. Sabri de iyi, sabırla çalışıldı. Onun üzerinde acele yapalım da falan dedi. bak Paralar toplandı, malzeme alındı, asker talim etti, şu oldu, bu oldu. Bir sürü bir yıllık geçen bir... Şey var, o, o, o, o, o, o devrede eksiklikler tamamlandı. Halk teskin edildi. Meclis teskin edildi. Buna ince ince sabır işler Hadi ben sen ne dedi Demedi Atatürk. İnce ince işledi. Şimdi taşı yerlerine koydu. En sonunda planlar yapıldı. Gördü planı. Evet dedi. Bu plan sabırla iyi tatbik edilirse safer girsin. Ama acele edilirse şey yok tarz değil de düşman hatların arkasından tarz ediliyor olacak işi düşman hatların arkasından tarz ediliyor yine iki o iki kuvvet kaldı Kaşamı da yok oldu gitti yani sabır insana hayır getirir ama dediği gibi serbest mesin beni sabrı o şey kazama için araştırma yapmak için kullanan zamandır. Sakıya boş boş tepk etmek değildir. Çare arayacaksın. Davud'u halkalar yaparken gören bir Hazreti Davud, aynı zamanda zırh yapan bir, bir peygamberdi. Mesleği vardı, demircilik. E, zırh yapan bir peygamberdi. E, Davud halka yaparken gören yokmanın sormaktan sabretmek e, ferah ve sürünün sebebidir. Sabretmek ferah ve sürüre sebeptir. Sabeden insan feraha erer ve sürü sevince sürü sevinç sevince kavuşur. niyetiyle ile sabredip, o halkaların niçin yapıldığını sormasın. Burada Davut Hazreti Peygamber, Musevi'nin peygamberi. Yok peygamber olup olmadığı şüpheli olan bir kimse. Peygamber de derler, peygamber değildir derler. Peygamber da dair de kati, kayıtlar yok, fakat bir alim olduğu belli, Kim olduğu belli. Lokman aleyhisselam, saffet ve nuraniyet sahibi olan, saffet, saflık, temizlik ve nuraniyet, pırıl pırıl olan bir insan. Ee, sahibi olan Davut aleyhisselamın yanına gitmişti. Onun demirden halkalar yaptığını gördü. Hacı Lokman, Davut aleyhisselam ile muasırdı. Aynı asırda yaşıyor, aynı 100 yıl yaşıyor, yaşıyor. Peygamber Yahudi olmasında itiraf edildiği gibi hayatı da layık evcile zapt edilmemiştir, hayatı iyice tetik edilmemiş, kayıt alınmamış. Allah alem, Allah bilir ya diyor burada. Allah alem doğru bir cevate göre Hazreti Lokman Habeşi, Habeş ırkından bir insan, biraz siyahımsı, kıvırcık saçlı, Habeşi. O, o öyledir. Bir köledir. Azat edildikten sonra beni İsrail arasında yaşamış ve Hz. Davud'un meclisine devam etmiştir. Bir gün... Cenabı Davud'u Davut'u zırh yaparken görmüş. Ne olduğunu bilmediği halde beklemiş. Zırh yapalım ne olacak yani? Niye zırh yapıyor? Hazreti Davud zırhı bitirten sonra güzel bir harp libası oldu. Liba elbise. Güzel bir harp elbisesi oldu. Demiş. İzat olmuş. Bunun üzerine müşkülünü halleden Hazreti Lokman'ın Sabır ve sükut ne kadar büyük fazilet ise ondan müstefit olanda o kadar azdır demiş olduğu rivadede bunun Türkçesi. Ee, o zırhı gösteriyor bak ne güzel bir harp elbisesi oldu diyor. Şimdi Aziz Akman merak edip ya bu, bu ne yapıyor demirle bir küpükü oraya koyuyor ne yapıyor derdi. Sorun demiş, ya, sormaya da e, çekilmiş. Ya ben ters ters edeyim de. Ters hiçbir şey söylemeyecek zaten. Çekip gidecek. Beklemiş. Nasıl ediyor, nasıl yapıyor, onları da görmüş. Sonra diyor Hazreti Lokman, Sabır ve sükut ile, sabır ve sessizlikle ne kadar büyük fazilet ise, Değil mi orada gördü, yaptı yaptı gördü, sormadı da bütün incirlikleri gördü sabrette çok büyük bir şey, bir yeni bir mesle görüyor. Esse ondan müstefit olan da yani bu meslekten de faydalananlar o kadar <gülüyor> diyor az ki. Yani bunlar bu faydalamak için onu öğrenmiyor da merak etti hiç öğrenen var. Bir de öğrendikten sonra o mesleği yapan var. Bundan da faydalanan çok az diyor. Kimse bu mesleğe değer vermiyor. Gibilerde bir şey söylüyor Şimdi zırhı tarif ediyor Zırh muhalebede Kılıç, muslak ve a, Hançer gibi kesici ve Delici ayetlerden Korunma için giilen Demir elbise Demektir Bunu Avrupa'lılar 9-10. asırdan beri Bütün vücudu Böyle kas katı kaplayan Sabit bir saç demirden yaparlar. Ağır, kol kaldırmaz evet er falan Ama çok eminde muzek girmez, kılıç girmez falan bir şey. Fakat hareket etmek zor içinde. Bir de daha hafif, kullanması daha insan rahatlık rahatlık güç kullanacak muzek kullanacak da bir şekli var o Ve pul pul pul yapıyor daha daha ince maddeden e, hareketli ebrik hareketsiz kol kalkmaz yengetmez. Bu e, hareketli bir şey. E, gayet rahat hareket ederse bir zır. Bunlar burada tarif ediyorsun işte, nasıl yapıldığını. Bu başka değilen parçaya tolga. Şimdi poliste giyene şu poliste susacak polise. Bunlara tolga, bunlar demirden yapılmışlar, tolga. Türkçedir denir. Kollara takılan parçaya kolçak, şey, bu da mutlaka da kullanılan şeyler vardı, kolçaklar. Dizlere takılan pancaya dizcek, bunun hepsi Türkçedir denirdi. İnsanlardan başka <gülüyor> atlara da zırh giydirilmiş, biraz Avrupalılar, Selahattin, Ehibi gidenler falan hep atlara da giydirilmiş. Ve ona da Bergüzevan, Bergüz tevan denmiş onlara da. O zırhlarda tevan denmiş. Bahse gelelim diyor. Şimdi bunları tarif ediyor? Maddi ve manevi yüksek bir padişah olan Hazreti Davut o çelik halkaları birbirine takıyordu. Hazreti Davut yani mana bakımdan çok iyiydi. Bir peygamber Maddi bakım güçlüydü bizim peygamberimiz ki Fakir değildi. Yani maddeden yokluk içe derdi zengin o, aynı zamanda devlet başka hüküm der. Bir de... lokmanın Lokman, Lokman he, bunu da bu zırh bu mesleği öğrenmesi eee hazinede devlet hazinesine maaş bağlı Fakat buna ne istesen diye paşasın birkaç kuruş gene almam demesine rağmen veriyorlar. Halk buna mırıldanıyor, sen bir Panişah'sın nasıl devletten para alırsa falan o, o zaman devletten para almıyor ve bir meslek öğreniyor diyor. Zırh yapmayı öğreniyor, zırh yapması da orada yani halkın kendisini tenkit etmesinden yapıyor. o öğreniyor, zırh yapmayı öğreniyor yoksa devletten, maaştan, hazretten ilk öde maaş para alacak onu da almıyor. Zırh yapıyor, zırhı satıyor, oradan kazancını yiyor. Bu adam paşa, kral. Lokman zırh yapma sanatını görmüştü. Davut'un emiratına taçip etti ve merak arttı. Taç hafifare ediyor bu nasıl bir iş diyor, da Bu neye yarar? Neden halka katkat yapıyor, kendinden sonra sorayım mı diye? ...hatırından geçirdi. Nasıl zırh yapıyorsun, niye zırh yapıyorsun diyor, soracağım. Bir sorayım diyor. Sonra kendi kendine sabretmek evlattır diyor. Sabretmek, sabretmek her şeyden daha, daha iyidir diyor. Kendi kendine sabır, maksuldan varılmak istenilen yere, varılmak istenen gayeye, noktaya çabucak götürür bir kılavuzdur diyor. Demek ki sabretmek bize baraj var barap var, ikbarmak istediğimiz yere noktaya kayeye daha çabuk götürüyor. Şimdi sabretmesek hadi sana yapa ki şuradan der adam, kovar bile de der adam amakan. Adı, adı, adı, adı adında çıkar. Onun hemen şey yapıyorsun en iyisi bakın diye sabrede <gülüyor> bakıyor, öğreniyor. Sonra kendi kendine sabremdeki Evladır, daha iyidir de, sabur mahsuda gayeye çabucak götürür, bir kalabuzdur dedi kendi kendine. Bir şeyi sormayınca sana daha çabuk açılır. Demek ki sormak, biz burada sorun sorun diyoruz ama, sormak daha iyiymiş galiba ama madde bakımdan sabur sabır kuşu her şeyden daha... Süratli uçar. Yani sabredersen gayeye daha çok Eğer sorarsan bu ne hadimevelanın? Eğer sorarsan matlubun az ettiğin şey daha geç meydana gelir. Kolay bir şey senin sabırsızlık göstermen de büyük olur. Aynı Aziz Lokman'ın e, zırh yapmayı öğrenmesi, sabretmesi ve dedim ya belki adam korur mesleğime git, ne, ne, ne karışıyorsun der, sana ne der falan, belki diyor yani Yani ondan mahrum olur. Lokman sükut etti, sustu. O, o sene Davud'un sanatıyla yapılan zırh da tamam oldu. Zırh bitiyor elbise, Davut o zırhı bitirdi ve kerim ve sabunlu olan lakmanın karşısında üstüye giydi, giydi yaptığı dağı üstü giydi. Şimdi okuma diyor ki, yiğidim diyor, bu savaşta yaralanmamak için giyilen iyi bir elbisedir diyor, sormadan ona söylüyor. Sorsa belki söylemeyecekti. Yeridi. Lokman da dedi ki, Sabır da iyi, iyi nefesidir. Nerede bir gam ve keder varsa, Onun gidericisidir. Demek ki sabır ettiğin zaman, Ne kadar gamın ve keder varsa, Hepsi zahir olduğu gidiyor. Bundan sonra Hazreti Mevlana diyor ki, Şimdiki sözlerde Hazreti Pirayi, Cenab-ı Hak sabrı Hakk'a yaklaştırmış ve birbiri arkasından isikletmiştir. El felaan ve as suresini sonuna kadar dikkatle oku ve asıl e kısacaq bu sure. Diyor ki Türkçesi, an dosun asla ki Allah asla yemin ediyor asır. Aunus ki muhakkak insan katli bir ziyandadır. İnsan yaşiyetmek hikayetmiyor. Söyle diyor Ancak iman edenlerle güzel güzel amel ve hareket edenlerde bulunanlar her eee bir de birbirine hakkı tavsiye sabrı tavsiye edenler tavsiye ve sabrı tavsiye edenler Böyle değil. Onlar ziyandan bir stresine atıyorlar. Yani e, s, e, onu e, yapacağın işi bir takım kimselerden tavsiye de alın ve sabredin diye. Yavaşça öğrenin ve yapın. Bu mutlaka yapacaksınız. E, güzel yapacaksınız işi ama zamanlar. Şimdi burada bizde bir, bir, aşağıda bir şey daha var allah Alem, Allah bilir ya, diyor. İnsanların zarar ve ziyanda bulunmalarının zikri dolayısıyla vel asır kaseminin, kasem yemin demektir. Ama şöyle e, yemin ettikten sonra mutlaka yerine getirmesi lazım gelen bir şey. Yani bizim şu normal ettiğimiz yeminlerin haricinde mutlaka yapılması lazım gelen bir yemindir. Kasem. Burada notumda almıştım. Baksana, yak şuna. Kasem, kasem, kasem, kasem. Kasem. Kasem, evet. Yemin, ant. Allah'ın adı veya sıfatlarıyla birisiyle birisi üzerine yapılan ve mutlak surette yapılması gerekli aksi halde Allah'a karşı sorumluluk olan bir yemin. Yani o yemini ettiğin zaman onu yemini mutlaka yerine getireceksin o yemini. Burada Melaz suresi bir yerine getirmesi lazım gelen bir yemin oktan tirakki ediliyor. Kasem'in asriliğe yani modernizeye işaret olabileceği de hatıra gelir. Asriliğe, eski asrilikti. asırda, asırla asriliği birbirine karıştırabilirler insanlar diyor. Çünkü asrilik namına bazı gafirlerin yaptıkları sıradan başka bir şey değildir. Bu tahri mevlu bir rahmetli zaman da e, modern kelimesi yoktur. Demokrat parti ona modern derler de modern efendim ee, demokrat e, başka bir şey değil Demek oluyor ki iman etmeyenler, Ameris sahipte bulunmayanlar, salih iş yerde bulunmayanlar hakkı ve sabrı, sabrı tavsiye etmeyenler gerek. <gülüyor> Dünyada gerek, ukbada zararı uğrayacaklardır. Dünyadaki zararlarını görüyoruz, öbür tarafta zararları da göreceklerdir. Demek ki sabır etmeyenlerin dünyada bir takım zararla uğruyorlar. İşte aceleci şeyden konuşuyor. O işi hemen yapalım derken daha da bozup berbat ediyorlar. Zamanı kaybediyorlar. Tabii ki yavaş yavaş o işi sabırla yaparlarsa... Bir eser meydana geliyor, bir şey oluyor. İşleri de bozulmuyor. Yani sabırla yapılan işler daha güzel oluyor. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya, yani müessir ve faydalı deva yarattı. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya. Kimya, burada devadır. Kimya da masraflı devadır. Çünkü kimya ilmi değil. Deva. Yani müstevi ve faydalı deva yarattı fakat insanın sabur gibi faydalı bir deva görmedi. Devaların en büyüğü sabırdır diyor. Hazreti bir. <gülüyor> Ama'nın Mustafa okuyuşu mevduzu sonu. Hani bir ama gözleri görmüyor ama Kur'an okuyor zaman. Gözleri açılıyor. Kur'an bittiği zaman tekrar gözleri görmüyordu. Onu daha evvel geçmişti. Ona tekrar oluyor, dönüyor. Ahma'ya misafir olup da duvarda bir musaf musaf Kur'an-ı Kerim'in konudu kılıf. Ama e, Kur'an-ı Kerim'in bir adı musaf'tır. Musaf asılı bulunmasını merak eden kimse Sabretti. Bir demir o mizbür hal ona aşker oldu. Ya diyor bu adam gözleri görmüyor. Kur'an ne işi var burada? Yani, Bay okumasını bilmeyenlerde Kur'an takyodu var ama o takmış. Gece yarısı Kur'an sesi işitti ve uykudan o yanıp sızıyor şu. Acayip hali gördü. Ama Mustafa'nın doğru ok, ok, ok, okuyordu, Önü açmış okuyor. Bunu görünce sabrı dikendi ve Ama'dan o hali sordu. Ama Mustafa'nın doğru okuyor ha. Ama'dan o hali sordu. Dedi ki, görmeyen gözünle satırları nasıl görüyor ve nasıl okuyorsun? Okuyabiliyorsun. Okuduğun bir kelimeye bakıyor ve parmağını onun onu harfleri üzerinde koyuyorsun. Bazı insanın böyle eli oku, elini gezdirir. Bazen bizim gibi, bazen de oku satırlı birbirine karıştırırlar. Okuduğun bir kelimeye bakıyor ve parmağını onun harfleri üzerinde koyuyorsun. Parmağının hareketleri gösteriyor ki harfleri mutlaka görüyorsun. Ama dedi ki, ey ten cihaletinden cüda olan misafir. Burada böyle tercümede yanlışlık var. Onu ben size doğrusu okuyorum. Gel bakalım şunu bul bakalım. he tenzihiyet, cüda ay ay ay ayrılık ay, demektir. Hani Mehmet Efendi o beni tek başına etmesin. cüda, zaten ayırması manasındaki ten titenimiz bütün onun zihiyeti. Allah'ın kudretini yalnızca insanın maddi vücudunda salmasıdır. Yani Allah üç, üç kuvvet vermiş ya bu de Ruh kuvvetini hepsi saymıyorlar. Sadece tendeki vücudu, kuvveti, iş yapabilen kuvveti sayıyorlar. Ten cehaleti bu. onu göre manalandıralım. Ama diyor ki, ey ten cehaletinden olan misafir. O sen ten cehaletini insandaki mana kuvveti de var diyor. Bunu Allah'ın sanat ve kudreti için çok mu görüyor ve şaşıyorsun? Tencahati Berat'i yanlış manalandırmış burada. Tercüme yanlış diyor. Bayağı öyle yazdılar. Ben Allah'a dua ettim ve ey kendisinden yardım istenen Cenabı Hak. Bir kimse canına ne kadar düşkünse ben de Kur'an okumaya öylesine, düşkünüm. Allah elini, elini açıyor niyaz ediyor Allah Hafız değilim. Okuyacağım vakit gözlerime bir nur ver ki yanlısız okuyabileyim. Gözüm aç da okuyayım diyor. Safiye ne bir istek tabi. Bana iki gözümün görüşünü iade et ki Mustafa alıp ayan beyan tilavet edeyim dedi. Tilavet okumak. Tilavet. Allah'tan bana bir nida geldi. Ey amel-i salih, ey düzgün işler yapan, amel-i salih ehli, ey her musibette bizden ümit var olan, her musibete karşı Allah'tan bir ümit, yani o musibetten kalkmasını isteyen insan. Sen de bir hüsnüzden iyi niyet, hüsnüzden iyi hüsn güzellik demektir, hüsnüzden iyi bir niyetin hoş bir ümit var ki ondan sana daima yüksel demektedirler. Bakın insan iyi iyi niyeti olması daima kötü niyetli olsan daima kötü yüze düşersin, kötü yerlere gidersin, kötü düşersin, kötü zam insan kötüye götürür hüstüzan güzel sen güzel fikirler de güzel ümitler de insanı iyiler götürür. Bir Müslüman için Allah'a hüstüzan etmek yani iyi niyet beslemek ondan ümit var olmak lazımdır. Yani muradını vereceği ve günahları affedeceğini ummak gerekir. Çünkü bir hadise-i ben kulumun zannına göre diyor. Kulun benim nasıl zannederse ben öyleyim diyor Allah. Bana karşı ne zannederlerse onu yaparım buyuruyor. Allah kendi bilmesine kulun kendi arzısına bırakıyor. Sen beni nasıl zannedersen böyle, öyleyim. Bildiğin gibiyim diyor. Ne vakit sende okumaya istek yahut mushaf, mushaflardan kıraata avzu olursa ben o sı sırada senin gözündeki görme hissini iade ederim. Allah öyle zanneder ondan öyle bekliyor. Ve Kur'an'ın yazılmış harflerini okursun. dediği gibi de yaptı. Ben ne vakit okumak için Kur'an'ı açsam o her şeyden haberdar olan ulu padişah, ulu padişah Allah manasında burada ve o Rabbül Ahad, Rabbül Ahad, Ahad, Ahad ahadiyet, ehadiyet hiç. Benzeri olmayan tekliktir. O da Allah'tır. Ee, i̇şte o İhlas ne malum. Kul huvallahu ehad. De ki, o tek olan Allah, misli olmayan Allah, benzeri olmayan Allah, şekil şüphesi olmayan Allah, sayı bakımından değil, mana bakımından. Tek olan Allah, Hazretleri görüşümü iade eder. Bana gene görme hissemi verir O vakit gece karanlığını izale eden ortaya kaldığın bir kira gibi olum kira ışık kaynağı mum ya ama kira gibi olur Kendi bu kısa natikten sonra hissenin beyanına şuuru ile Hazreti Mevlana diyor ki geri taraf anlat bundan dolayı veli hamt olan Allah Allah istiyor. Habitle. Hamid'dir. Hamid'dir. Hamd ona. Ne Allah'a itiraz edilemez. Ne alırsa karşılığını verir. Allah'a Allah ne verirsen o da sana kat kat sana fazlasını e, onu Ona çok e, biz gibi köpekler köpek doyurur. Efendim, karşıya verir. Yani Allah müminlerin dostu ve Hamîsidir. Hamî Hâmi, koruyucu. Hamîsidir. Naz-ı celali mucibince buraki vel den maksat zat-ı ecelî aanadır. de bazı harfler kelimedeki harfler vardı ki mesela buradaki v ve ve ne harfi vel Allah'ın zatını gösteriyor. Temsil ediyor. Masada zat-ı ecel-i âlâdir. Allah'ın en salik. Salik bu yolun yolcusu. Sizler, bizler. Bağını mı yaktı? Sana bir bağ dostu üzüm ihsan eder. Hatta matem içerisindeki sana düğün gibi meselesi ihsan eder. Meselesi sevinç, ihsan eder. O, elsiz çola, hani bir deviş vardı, zembil örüyordu, el yoktu ya, onu kastediyorum. O, elsiz çola, yani hikayesi geçen Şeyh-i zembil örerken el verir. Bir adamın el yok. Ama zembil örecek, satıp rızkını kazanacak, o orada hani el veriyor bir bitici eli geleni gerisi geri alıyor gene. Gam madeni olmuş, yani gam ve keder içinde boğulmuş, bir kimse neşeli ve mes olmuş bir gönül ihsan eder. Büyük bir kaybın karşılığı geldiği için bizden itiraz etmek gitmiştir. Bir şey kaybedersin de, işte arkasından bir, bir sürü laf edersin, söylersin. Ama Allah bunun karşılığını hemen veriyor, şimdi bir şeyler, mevzular gibi bir şey anlatayım. Bizim Nâgâh'ın dediği züdayı ve rahmetleri çok hoşçak bir insandır. E, hafız, Tinen şey, Paşa caminin hafızı e, parasını kaybetmiş. Nasıl kaybetse etmiş. E, buna biz şey anlatmış, Güday anlatmış. Hani we şeydi. Ya sen bunu harbi indirsene demiş. Yani yani bana lazım hattım demiş. O o geçen sabah da harbi indirdim. Yani ertesi sabah bana bir paralar verdi. Şimdi kaybettiğim parayı işte sana para mı kaybettim? işte sana buna para geldi. E, tam da yerine oturdu şey. Eee hani işten gelip gelersen ona Mostlaka bir cevap geliyor arkasında, merak etmeyin. <gülüyor> Büyük bir kaybın karşılığı geldiği için bize itiraz etmek gitmiştir. Parayı alınca bayağı sevindim dedi. O şey gitti benden, o üzüldü gitti dedi. Çünkü bana ateşsiz de hararet geliyor. Dur, demin hararet basitörüne. Şu halde... Ateşimi söndürsese de razıyım diyor. Madem o kandilsiz ve aydınlık veriyor, şu halde senin kandilin gider ya sönese neye feryat ediyorsun? Daha sana bir kandil verecek, Veriyor. Başka mevzu geçmiş. Allah'ın hükümlerine yani kaza ve kaderine has olup da ilahi bir hükmü tebdil eyle diye değiştir diye dua ve taziru etmeyen bazı evliya'ların sıfatı bu asle biraz çetrefi herkesi de var çekiyor. Şimdi de dünyada hiçbir şeye itiraz etmeyen saliklerin hikayesini dinle. Evli Allah Hazret'i iki kısımdır. Biri ehli duadır ki musibetlerin cefi hususunun Cenabe Hak'tan temenni ederler. Elle açar bu şibereye başımıza diye dua ederler Allah'tan. Biri de ehli teslimdir. Dua etmez. Ne başa ne geldiyse Eyvallah de onayla zor Keza ha, kaza ve kadere tamamıyla teslimiyet gösterir. Allah böyle istedi böyle oldu derler. Seslerini çıkartmazlar. Oradıkları musibetlerin teptiğine değiştirilmesine dua etmezler. Evliyadan ehli dua olanlar başkadır ki onlar bazen dikerler. Bazen de yırtarlar. Yani doğalayla saadete, saadete, inkisarlayla, ikili doğalayla da felakete sebep olurlar. Her iki tarafı işte onlar ne çalışıyorlar? Her iki tarafı kesin kılıç. Bir kısmı bir musibet geldi, başına bir dert geldi. Ya Rabbi, buna işte uzaklaşmanın, bir ondan kurtulmanın için Allah'a dua edin. Gayet tabi bir şey. Öbürkü de Allah'a bu gibi şeyleri dua etmekten imtira eder, sıkılır, utanır. Madem ki sen bunu böyle istedin, ben niye senin yaptığın şeyler karşı gelirim ki? Derekten de Allah o evlilik olarak, olarak utanır, sıkılır dua etmezler. Hatta evlerin yanmasına sevinirler. Ev yanı cayır cayır sevgili sema Allah şükür diyor. Orada ama tam var ama büyük insanlar. <gülüyor> Kimisi de dua ediyor, bir dua ediyor. Burada onu hepsi söyleyeyim çok da burada. İntizar var, Halk ona intizar der. Yani intizar ettim de beddua et. İntizar, beklemek demek. İnkisar de yani, halk, halkın intizar dediği şey aslında inkisardır. Evli olanlardan başka bir cemaati tanırım ki ağızları doğadan kapalıdır. Yani kazaya rüzgüza gösterir ve onun değişikliği için dua etmezler. Buymuş benim şeyde, sesini çıkartmazlar. O büyük Allah Allah'ın hükümlerine razı olmuşlardır. Kazanın defini aramak onlara haram olmuştur. Ya Rabbi sen madem böyle istedin, böyle tercih ettin, böyle derken ona razı olur. O da tam bir teslimiyettir. Yani Baruk Çağrı'nın karşısında o da tam bir teslimiyettir. Allah'ın has kolları kazada bir zevk görürler. Allah bana güzel zevk görürler. Hükmü kazadan, o kazanın hükümlerinden kurtulmayı talep, talep ve dua etmek onlara adeta küfür gelir. Allah ne ise ben razıyım ona diye Madem ona teslim oldum, ne gelirse eyvallah diyor bir şey söylemiyor. Gidip evi, evi yani çay içer, sesi çıkartmıyor. Cenab-ı Hak onların kalbine bir husnizan, iyi bir niyet vermiş ki, vermiştir ki bir musibet dolayısıyla matem ilmi sesi giymezler. Ne olsa olsun olsun hoşlukta karşılar. Bu da büyükti, hake çok büyük büyükti. Bir şeyler karşısında da günün büyük bir şey. O zevati kiram bu büyük insanlar, nimeti nimet. Yani acıyı kötü hale hani bir nimet hak ediyorlar. Zahmeti rahmet bilirler. Çünkü hakkın takdire olduğuna vakıftırlar bu o kelimelerin anlamsı anlıyorum çok da yani o, o zamanlık kiram o büyük insanlar mehmeti nimet kötü halde bir nimet olarak ediyor bu bize Allah'ın verdiği bir nimettir diyor bu zahmete rahmet böyle zahmet çekiyorlar bu da Allah'tan rahmettir diyor onda onda kabul ediyorlar çünkü hakkın takdiri olduğuna vakıfta. Bütün o işlerin Allah tarafından yapıldığını bilen insanlardır. Hazreti Südayi, Hü bir Hüftüdayı var ya bir şeyde. Hazreti Südayi katısı sırrı gibi diyor ki, hoştur bana senden gelen, senden gelen her şey bana hoştur. Ya Goncagül, ya diken bir gonca gül de versen bana eyvallah. Gül değil de bir kocaman bir diken de versen onu da eyvallah. Ya hilat ya samur elbise, ya kefen. Ya samur elbise de eyvallah, kefene de eyvallah. Lütfun da hoş, kafın da hoş. Azim mahdiyazete ...son müstakil harekettir. Son müstakil harekettir. Değerler, binaenaleyh her halükarda... zuhuratı kazaya karşı teslimiyet gösterirler ve... ...şükrederler. Bu büyüklüktür çünkü. Çok büyüklüktür bu. Kazaya, felakete karşı teslimiyet göstermek. Büyüklüktür ama... Gönlü Hoço'yu yapacak başlayacak bir şey yoktur. Varsan, çağırsan, ölsen ne olacak ki? Öyle. Buna her şey böyle getirir insanlardır. Ve en yüksek merhalelerdir bunlar. Hepsi halktan gelir derler. Şimdi ikinci bir, Bevlül'ün bir dervişe sual sorması. Bevlül Harun Teşkil'in kardeşidir derler. Harun Reşit'in kardeşi Behlül. Behlül'e, Behlül bir dervişe, ey derviş ama çok yerinde sözleri vardır. Harun Reşit ondan fikir zararmış. Sokakta gezen bir adam. ne geziyor. Çapulcu yani. Geziyor fakat şey insan, akıl insan. Behlül bir dervişe Ey Derviş nasılsın? Halinden beni e, haberdar eyle dedi. Derviş şöyle cevap verdi. Dünyanın işi daima bunu adınca gittiği bir kimse nasıl olur yani? her işi yolunda giden bir insan nasıl öyle. Seller ve dereler onun muradına göre akar öyle. Murat ediyor ya öyle aksan. Yıldızlar on nasıl isterse ister, öyle olur. Yıldızlar şekliçe işte bana göre değişir. Hayat ve ölüm onun çavuşlarıdır ki onun elindedir hayat ve ölüm melekte onun elinde. Onun muradını onun muradınıca köy köy dolaşırlar. Ölüm her köye uğruyor onu murat ettiklerine can alıp gidiyor. Nereye isterse baş haber yollar, gayet iyi, nereye isterse tebrikler gönderir. Böyle bir insan. Allah yolu, salikleri onun muradınca sülük ederler. Şuradaki bizler, o, o kimse işte onun dediği gibi yol, yol, yol alırız. O yoldan geri kalanlar onun tuzağına düşerler. O hükmü yürüyen kimsenin rızası ve emri olmayınca dünyada hiçbir ağız gülmez. Behlül dedi ki, şahım doğru söyledin bu dediklerinde de senin yüzünden zahirdir. Bu söylediklerin sen yüzünden meydana geliyor. Ey sadık veri, sen böylesin, hatta yüz müsiden fazlasın. Yakın sözlerini şerh ile iyice açıkça beyan etti. Bir sürü sır söyledin. Kim bu? Anlat beni, ben anlayayım. Behlül ya bu, onu söyleyecek, biraz aptalca görünüyor fakat bir sehir gibi adam. Öyle şerh ve beyan et ki sözlerin fazileti olanların da olmayanların da kulağına gidince kabul görsün. Herkes bu sözü kabul etsin. Sözünü öyle izah et ki o izahından havas da, avam da müstefil de olsun. Faydalansınlar. Yani Akıllar da üst tabak insanları da alt tabak insanları da faydalansın. Söz söyleyen kemal sahibi olursa söz senin bilgili, akıllı bir insan olursa marif ve hakayık marif ve bilgi ve Hakikatler sofasını serdi mi o saptaki her türlü aç bulunur da yani bilginin ve hakikatlerin bulunduğu bir saptaki her türlü aç bulunur yemek bulunur bilgi yani burada açtan baksa bilgi hiçbir misafir aç kalmaz herkes orada gıdasını bulur. Yani kemal sahibi olanlar sözü öyle söylerler ki dinleyenlerin havası da avamı da sözlerden kendilerine göre bir nasip alırlar. Mesela Hz. Mevlana'yı mezhebi öyle nazmetmiştir ki avam da havas da ondan zevk alır. Avamdan olanlar kıssalarını dinleyip hoşlanırlar. Havas'ta bunları da o kısalardan bir hisse alırlar. Şimdi bu şuradaki Behlül'ün dediği sadece e, işte ona paşam falan demesi, Alponsu'na gider. Ondan zevk alır. Havas'ta onun manaların derinden derine çıkartıp ondan zevk alır. Ondan, yani şu beş ve altı satılık haberden e, akıllı da Havas dediğim bilgi insanlar da bir şeyler çıkartırlar. Avam dediğim aşağı tabakada cahilde bir şeyler çıkartırlar meslebinin şeyi bu. Kur'an-ı Kerim gibi yedi kat manası vardır meslebinin. Onda havas içinde avam içinde nasip mevcuttur. Havuz da olsa bir şeyler alıyor, babam da olsa bir şeyler meslebeden alıyorlar. Hazis-i şerifte hakikaten Kur'an'ın zahiri ve batını manası vardır. Batını manası da yiğitli batına kadardır. Yani, geçen anlatmıştım galiba, şey, sonuncu babanın Bursa'daki dökünü. Buyurulmuş. Kelamullah Hın anlayanlarına göre ve gittiği derin üzere yedi manası olduğu beyan olunmuştur. Kilim olanları okuyup, böyle kilim olanları alalım söylediğim efendim ee, manası çok derin oldu. Kürtte yani şerii manası değişmez. Şerii mane kolaydır. Diye ama iç manası zordur onu. Anlayabilmek zordur. 7 kat demiş altıncı kat ancak peygambere mahsustur. Yedinci kat Peygamber'e verilmiştir fakat söz alınmıştır, Açıklanacak. O derviş şimdi bir de dervişin cevabı var. O derviş şöyle cevap verdi. Avamın indinde şu kanaat yerleştirmiştir ki cihan Allah'ın emrine ramdır ve muhtidir. Ram olmak onun her isteklerine peki evet demektir. Yani boyun yemektir veya muhtidir. Ona karşı yumuşaktır. Bir asire göstermez. Her ne derse peki der. Cihan Allah'ın emrine. Hakkın kazası ve hükmü olmayınca ağaçtan bir yaprak düşmezsin netekim Kur'an-ı Kerim'de gayb anahtarları Allah'ın indindedir. Allah'ın elindedir. Gaybı ondan başkası bilmez. Tabii. Meğer ki zat-ı ecel ala bildirmiş Allah. Yani Allah bildirirse başka an bildirmezse kimse gaybı bilmez. Ve Karada, denizde Ne varsa hepsini o bilir Onun ilmi dışında Bir yaprak dahi düşmez Buyurulmuştur Cenab-ı Hak Gir demeyince Ağızdan boğaza doğru Bir lokma Girmez İlemez İnsanın dizgini mesafesinde olan istek ve arzular da o gani Allah'ın emir ve iradesine bağlıdır. İnsanın dizgini mesabe insanı dizgeleyen ve tefren yaptıran mesabesinde bulunan istek ve arzular da o gani zengin olan Allah'ın emir ve iradesine bağlıdır. Sen İstediğin kadar şunu isterim son derece kadirlik isterim bilmem ne be muhtarın gemi isterim falan gibilerden ne istersen ister Allah ganidir zengindir ama vermeyecek de vermez. Ya işte dünya zengin istersen vermezse vermezsin ki hakkın emri o dizgin vasıtasıyla mahlukatı Dilediği tarafa çeker. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de hareket eden hiçbir insan ve hayvan yok. Hayvan yoktur ki Cenab-ı Hak onu alnı saçından tutup da irada eylediği tarafa çekmesin. Rabbim hakikaten doğru bir yolda hareket eder buyurmuştur. Yani buradaki şu ayeti kerime Hareket eden hiçbir insan yoktur ki Cenab-ı Hak onu onun alnının saçından tutup da irade ettiği yani iradesine e, tabi olup da çektiği tarafa çekmesin. Rabbim hakikaten doğru bir yolda hareket eden buyurmuştur. Yerlerde ve göklerde bir zerre bile onun hükmü olmadıkça kanat kımıldatıp Allah'ın kadim, ezeli, eski, ezeli ve nafiz olan fermanı olmayınca onun tasarruf kudreti şerh ve izah edilemez. Buna dair ce ceradet ve cesaret göstermek de hoş değildir. Sen istersen gösterme. ben yaparım dersen felakete uğrarsın. Nice kahramanlar çıkmıştır böyle. Sözde kahraman aptal kahramanlar. Mahvol <gülüyor> gitmişlerdi. Tebarikaya Sönesine buyrulmuştur ki, Müşrikler ve mümkünler. Müşrikler biliyorsunuz Allah eş koşanlar. Eş koşanlar. Münkünler de Allah'ı reddetenler. onu inkar edenler kuşlara bakıp görmüyorlar mı havada ve onların başları üstünde kanatlarını açmış olarak uçmaktadırlar bazen de kanatlarını toplayıp bir yere konarlar onları havada tutan ve uçuran ancak Rahman ve Rahim olan Allah'tır şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir karanlık bir gecede kara taş üstünde bir karıncanın Yürüdüğünü bile görür. Bir yerde karataş hareket eder gibi görünür ama her gözde o karıncayı görmez. Çünkü Allah'ın tabii ki dedik ya Allah hep zaten bunu söyleriz. Allah bir takım isimleri sıfatlarıyla bilinir. Yoksa zatı ı ecel bilinmez. Halen ne bilinmez? La ta'yindir. Birimiz ancak bize işte verebildiğini verebine biz alamadığımızı daha doğrusu çok biri de biz alamayız. Ee, verdiğini alabildiğimizi anını onunla Allah'a tane. Allah çok çok ismini sıfatını bilenler Allah'a taat edenler, alimler ve eee o Allah'tan en çok korkun korkunan alimlerdir. Caizlerin cesurdurlar. Aptalıklığından. Bir şey bilmeklerinden ya pek az bildiklerinden her şeyi yapar, eter, tutar sonra Sonunda merak ettikleri şeyler. Şu kadar, şu kadarı işit ve anla ki hiçbir iş Allah'ın emir ve iradesi olmayınca ve o iradenin Hilafına, tersine yani olarak vuku'a gelmez. Allah ne derse o olur. Allah'ın istemediği bir şey hiçbir zamanda vuku bulmaz, olmaz. Bir kul ilahi kazaya muhti ve onun hükmüne teslim bulunca yani Allah'ın emri o olsun deyince tekellüfsüz Garansız, evasız, hatta ücret ve sevap olmazsa ve sırf emre itaat etmekten o okulun tabiatı hoşlanır. Yani Allah'a şahsı, sırasız teslim olduğu için o olan büyük bir hoşnutluk duyar. Ben Allah'a kendimi teslim ettim, o ne derse o diyerekten ondan da bir hoşluk duyar. Kimisi Allah'a karşısında değirmenin, İspanya'da değirmenin un kılıkçı çeken adam neydi? Yani? Donkışa. bir? Donkışa. Donkışa da. Donkışa olmaya gerek yok. Allah'ın karşısında donkışa olmaya gerek yok. Yaşamasını nefsi içinde, lezzeti hayatın zevki içinde istemez. Allah, hoşnut olanlar. yani kendini Allah'a teslim edip de e, onun her şeyini peki diyen insana yaşaması içinde, nefsi içinde, ne ziyaretinde hiçbir alçlığı yoktur onlar. Allah ne ders o? Her nerede yani her kimde ezeli emre itaat mesleki varsa ölüm ve hayat o kimse için müsabitelir. Yani ölmüş veya da Yaşamış, hiçbir onun için şey oldu. ölse de, yaşasa da ona hayatı değişmeyecek. Öbür tarafta da ona teslim, bu tarafta da ona teslim. Hayatında bir değişiklik olmuyor. Öyle bir kimse hazine sahibi olmak için değil, Allah'a ibadet için yaşar. Hastalık korkusundan değil, Allah rızası için ölür ölüp de mezara şuyucu falan diye, korkusundan değil de Allah öyle istedi öyle olsun diyerek e, hayatında Allah'a bağlamıştır, ölümde hayata bağlamıştır. O muhterim zatın imanı Allah'ın rızası içindir. Cennet ve oradaki ağaçlar ile nehirler için değildir. Tekrar okuyorum. O muhterim zatın imanı Allah rızası içindir. Cennet ve oradaki ağaçlar, nehirle içindir. Cennete gidip ağaçlara nehirler, bahçeler içine kalacağım. Sevkindendir. Cennete gitse Allah için gidiyor. asaptan Cüneyt-i Rumi vardı ki, şimdi bu şey, bilgi, malumat. Ashab'dan Süheyl el Rumi vardır ki... ...bu zat Arap... ...Arap olduğu halde... ...Rumi diye şöhret almıştır. Rumi anlat Anadolu'nun eski halkına... ...Rumi derler. Bunlar vardı ya... ...Rumi derler. Çünkü... ...Musul taraflarından bulunan yurtlarında... bunlar çocuk ederek... ...bunları çocukken... ...esir etmişlerdi. Onlar arasında büyüdüğü için... Rumcayı öğrenmiş. Rumlara satmışlar onları. E, Arapçayı unutmuştu. Ondan dolayı Arapçayı serbest söyleyemezdi. Saçı, sakalı, sarı olduğunda kendisine kumla demek olan Süheyp lakabı verilmişti. Hazreti Süheyp, yani bu zat, Rumlardan satın alınarak Mekke'ye getirildi. Kureyş'in eşrafından Abdullah bin Tüth'da satıldı. Onun tarafından azat edildi, serbest bırakıldı. Delikanlı olunca Rumların elinden kaçtı ve Mekke'ye geldiği de rivayet edilir. Kendisi Kudema'yı İslam'dandır. Yani ilk İslam'ın ilk Müslümanlardandır. Kudema, kadim. Kadim eski ya, Kudema onunla öğrenme bir kelime. Kudema ilk Müslümanlardandır. Ta Mekke devri Müslümanlarından. Ama bir Yasir ile bir günde Müslüman olmuş, Medine'ye hicret ederek bütün kazalarda yani harflerde da bulmuştur. Hz. Peygamber bu zat-ı şerife Ebu Yahya künyesini vermiş, Yahya'nın oğlu künyesini vermiş ve Allah'a ve kıyamet gününe iman eden bir ananın evladını sevdiği gibi sühebe muhabbet etsin. Ve Süheyb Rumların Selman İranların Bilal'de Habeşler'in İlk Müslüman olanlar da buyurmuşlar. Yani Allah bu Süheyb'i çok sevmiş ve herkesin onu sevmesini istemiş. Mekke devri Müslümanları Rumların elinden kaçıyor. Onlar Müslüman oluyor. Çok sevmiş. Diyor ki Bilal Habeş'tir. Zaten Bilal Habeş derler. Bilal Müslüman onun ilk Habeş. Süheyb Müslüman olan ilk Rum Rumlardan kaçmayın. Selman Pak da Müslüman olan ilk İran acemlerdendir. Selman Pak çok muhteşemdir. akıllı, efendim, mühendis, doktor bir adamdır. Pek çok din değiştirmiştir. Her dine girip çıkmış, her, her, her boya batlı gibi her dine girmiş çıkmış. Hiçbir şeyin tatmiği olamamış ya. Müslüman dan tamam, buraya kalacakmış. Hatta tekam onu e e ibadetini sayarlar. Çok yakınıydı Peygamber'e. Di kendinden açılmasına başrol oynamıştır. Kendisi mühendis ya. Heh. Allah ve kıyamet gününe iman onu okuduk. Eee buymuş Vefatı hicretin 28 yahut 29 senesidir. 70 ile 90 yaşlar arasında irtihal etmiştir. İrtihal ifade etmedi. Medine'ye hicreti esasında Kureyşler'den birkaç yetki arkasına düşmüşlerdi. Söyüp ok torbasındaki okları boşalttı yayını eline aldı. Ondan sonra kendisini takip edenlere benim iyi ok attığımı bilirsiniz. Her bir okla birinizi devirmeden ve kılıcımla dövüşmeden evvel ev ev yanıma gelemezsiniz. Mekke'de kalan mallarımı hı, isterseniz sizin yerini vereyim. Size haber vereyim, haber vereyim. Gidin oradan alın dedi. Takip edenler buna razı oldular. Malın bulunduğu yeri öğrenip Geri döndüler bakın. Orada bekliyor hala onlar. Kaçmıyor. Bekliyor adam, adam. Sühef yoluna devam etti. Peygamber Efendimiz daha Kuba'da iken Kuba mescidi var. İlk, ilk, ilk yapılan mescid. Kuba mescidi e, Kuba'da iken Nezdir Resulullah'a geldi. Peygamber Efendimiz'in yanına geldi. Cisar Penah Efendimiz Ey Ebu Yahya Yaptığın satış kazançlı olsun malını ver onlara, olsun bu gördü bu bu münasebetle bak ayet biliniyorsun insanlardan öyleleri var ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satar Allah kulağına çok merhametlidir. ayeti nazil oldu. Hz. Ali Kerimullah ve Şer'inin nebeviye esasında, yani Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçmesi sırasında, Peygamber'in yatağına yatıp kanunu tehlikeye koyması dolayısıyla ve daha bazı asabın ı fedakarlıkları münasebeyle nazir oldu diyenler de vardı. Böyle de olsa böyle de olsa ayet, ayet Malumumuz biliyorsunuz Hazreti Peygamber Medine'ye geçeceği zaman Hazreti onu öldürdüğü o, o gece gidip Hazreti Peygamber'e özleneceklerdi. Hazreti Ali onun ilk yatağına girdi. O da çıktı, Hazreti Bekir bekliyordu. Çıktı. Medine'ye değil de ters yolu Tayf'a meclide. Medine yolu kuzeyde bu güneye Tayf'a gelecek yolun şu diye. gitti o mağarada birkaç gün kaldı. Şu i̇şte onun onun ondan bahsediyor. Hazreti Ömer Cenabı Sübhanehu Teâlâ çok küsün zannederdi. Çok ona güvenilmiş. Ömer gibi adam şiddetli celal sahibi insan onu çok severmiş ve ona ona da çok inanırmış. Hatta kendisi yaranıp da halife ha, bunu şuraya havale etti. Sıra sırada halife tayin oluncaya kadar namazı Seheb'in tarafından kıldırmasına vasıt eylemişti. O kadar ona yani imameti eti idareyi ona bırakıyor. Böyle veçil li vessilallah yani Allah için Allah rızası için o, li vessilallah li vessilallah Allah rızası için demektir. İbadet eğleyenler ashab-ı kirama münhasır değildir. Sade ashabı peygamber eteneceğin yani Allah rızası için ibadet eden sade ashabı ashabtan değillerdir. Başkaları da var. Meşhur Rabi Edeviye, kadın velili, veliyelerden, Edeviye katıl sırrı, kaçıncı asırdı, 9. 3. asırdı. Rabi demiştir ki, Ya Rabbi izin, celalin hakkı için ateşinden korkarak ve cennete tamah ederek sana kullukta bulunmadın. Belki de Ves-i Kerim'in hürmetine şevkiyle ibadet ettim. Mişayi Sofiyeten Ebe Hazım Medeni'nin ben azaptan korkarak Rabbime ibadet etmekten sıkılır. O da Allah bana ben namazım ki ben ibadetimi yapın Allah bana isterse gene Azabı ne derse. Fakat ben Allah da azap ettiğinden, korktuğumdan ibadet etmiyorum diyor. Çünkü o vakit korkmazsa iş görmeyen, kötü bir köle gibi olurum. Keza cennet için ibadete bulmaktan da hayal ederim. Zira o zaman ücreti verilmezse çalışmayan bir, Ameli gibi olurum, demiş yani e, ibadet iman bir şeyin karşılığı için değil Allah için olacak yapılan iş Allah için olacak para, polis, şansör için değil meviana cami katedrosu da nefatil ünste onu siz de var biliyorsunuz diyor ki şeh Ömer bin el-Fariz'in son demlerinde şey Burhanettin yanına girmiş ve selam vermişti. İbn-i Firaz selamını almakla beraber, ''Ya İbrahim, senin Allah'tan olduğunu tebcih ederim, yani tebrik ederim.'' dedi. Şeyh Burhanettin bunu nereden istitlal etti? Bildim, duydun, öğrendim diyerekten sordun da İbn-i ben ölürken evli olahtan bir kimsenin yanıma gelmesini istemiştim. Sen geldin. Anladım ki sen de onlardansın. Şey Burhanettin diyor ki Cennet İbn-i e göründü. Onu görünce rengi attı ve ah ederek iki beyit okudu. Ki eğer indinde benim derecem bu ise ben ömrümü boşuna geçirmişim mealinde idi. Mealinde idi. Yani benim bütün ömrüm seni bana bir cennet vermektense... Yani benim ömrüm boşa geçmiş, diyor. Herkes cennet cennet diye peşinden koşar. O da, ben bütün ömrümce senin rızan için kalmaz, sen bana cenneti gösterdin, diyor. Ben cennet için sana gelmedim, diyor. Meyindeydi, <gülüyor> ben ya seyidi, bu makam gayet âlidir, dedim. Şeyh Hazretleri ya ya İbn Rabbani Edeviye bir kadın iken cehennem korkusu ve cennet arzusu ile değil ancak niyet illa Allah için ibadet ettiğini söylemişti. Bu makam o makam değildir. Yani cennet bu Allah rızasının karşılığı değildir diyor. Şuna bak sen. Yine dedi ondan sonra gülerek irtihal etti. Munadene hasıl olduğunu görüşünden anladım demek o cennetten ona daha başka yerler bir şey gösterildi ki memnun oldu. 3 5 hiç. Bu. Kas. Oldu ama şu da şöyle 4 5'li bir kaldı. O insanın kamili Kâmil ahlakı ezelden böyle gelmiştir. Riyazet ve araştırma ile hasıl olmuş değildir. O insanın Kamil mabudunun güzelliğini görünce güler. Kazanın hükmü ona şeker helvası gibi gelir. Cihan ahlakı ve yaratılışı böyle olan bir okulun emri ve fermanına göre hareket etmez mi? Şimdi o cenneti gösterdi ama o senin rızanı istiyorum dedi, benim benim ibadetlerimin karşılığı cennet değil, senin rızan diyor. Bir e, millet cennet cennet diye koşar, o cenneti bile istemiyor, sen rızan, bana, bana seni gerek seni, Yunus cennet cennet dedikleri de bir köprü bir köprü konak, onlar gerek, bana seni gerek seni diyor. Allah rızası gerektiğin. O halde, ilahi bu kazayı tahvil eyle değil niçin dua ve niyaz etsin? Hani sen bana cennete göstermek de bana bir ne bir ceza verdin. Bana ceza verme, bu, bu, bu, bu, bu doğayı tahvil değiştir bana rızanı ver. Öyle bir şey söylemedi ama sadece, o, bu benim hakkım değildi dedi. Allah'ın hakkını geldi. Gülümseyerek defat ettiği diyor. Kendi ölümü de oğulların, ölümü de onun indinde. Helvanın boğaza verdiği lezzeti verir. Çünkü Allah rızası içindir. Ölüm kendi içinde. Hadi kendisi ama çocuklar içinde. Gene aynı şeyde. Ee, sanki bir helva yemiş gibi. Helvan tadı gibi. Ölümü şimdi acı acı diyoruz. Ölüm, halbuki... Öyle kimseler için ölüm e, acı, tuğşu, biber gibi değil de e, bir <gülüyor> tat helva gibidir. Diğerten, hadi bir, bir şey söylüyorum. kendine çocukların vefatı, o vefatın zaten için fakir bir ihtiyara, kadayıf gibi tatlı gelir. Öyleyse Allah'ın cezasına rızasını duadan görmedikçe neden dua edersin? Allah'ın rızasını duadan yoksa dua etmede gerek yok. İlla ki o rızası lazım. O vakit Allah'ın rızasının tahsil etmeyi mahzat edilmiş olanlar ilahi hükümlerin her türlüsüne razı olurlar ve teslimiyet gösterirler. Bunun için duayı tahmin edin, değiştirmek duayı değiştirmek kaza temennisi gördüklerinden dua etmezler. Fakat ilahi rızanın dua etmelerinden olduğunu görülerse o vakit tasavruğunda bulunurlar. Nitekim Eyüp Peygamber Aleyhisselam senelerce hasta yattığı halde Ya Rabbi bana şifa ver diye dua etmişti. Diyorsun cilt, cilt, cilt hastalığı vardı. Cilti sular gibi akardı. Gene de şey yapmadı. Sonra sonra Allah'tan rilasını dua etmesinde olduğunu anladı ve Ya Rabbi bana hastalık temas etti. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin diye afiyet talebinde bulundu. Yani bir şey istemenin de adalı babam. Şunu değil de, benim halim görürsün. Çare sende. Gör böyle bir iyilik oluyor. O İnşas sahibi insanın kamil duayı da şafate kendi merhametini etmez Allah'ın ilhamiyle eder. Çünkü o mübarek saat ilahi aşkın çiğnini, ışığını kalbinde yaktığı andan itibaren kendi merhametinde yakmıştır. Allah merhameti hakem almıştır ona. Onun aşkı vasıflarına cehennem gibidir. O vasıfların hepsini o cehennemde yakmıştı. Bütün beşeri vasıflarını yakmış. Sadı Allah'ı, ilahi vasıflar ona hakim olmuş. Yani aşkı ilahi, Allah'ın aşkı kalbinde cehennem gibi araya vermiştir. Kendisinden bunu merhamet ve boğuz gibi beşeriyet vasıfları tamamıyla gitmiştir. Yani böyle insana teminlediğimizi o Allah orada diye ben onun konuşan dili olurum. Onun konuşan gözü olurum. Onun merhamet eden kalbi olurum. Atlı taşı ben olurum. İşçi su benim yedi ekmek ben olurum. Yani her şey Allah'tandır. Onu öyle veriyor, böyledir. Fakat geceleyin yol alanlar bunları nerede anlayacaklar? Karanlık içliği olanlar bunu nerede anlayacaklar? Bunları takıyor ki gibi yalnız bu devlete ulaşan kişiler bilir. Cahil olanlar karanlık yollarda karanlık içindeler ya. cehalet karanlıktır. Karanlık. Gece insan nereye gideceğini bilemez, işik olmazsa nereye gidersin? Önde çukur vardır, göremezsin. Duvar vardır, göremezsin. Nereye gidersin? O cahil insanlar. Gece yolcusu gibi nereye bilemezsin, yol alamazlar fakat bunu bu cahiliye onlar da bilmezler. Tabi ki alim bir insandır. Aydınlığında, karanlığında ne olduğunu bilir. En son değil, o. Buna, fakat geceliğin yol alanlar bunları nereden anlayacaklar. Bunları dekuki gibi yalnız bu devlete ulaşan kişi bilir. Küçükler var mı? Söyleyeceğiniz? Hepsi herkese anladıyorsa eyvallah. O zaman ek fatiha.